Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, Norwoodlu inşaatçı. Bir suç uzmanının gözünden bakıldığında diye söze girdi Bay Sherlock Holmes. Londra, merhum Profesör Moriarty'den sonra bütün ilginçliğini ve rengini kaybetti. Bu söylediklerine katılacak fazla insan olduğunu sanmıyorum, dedim. Pekala, biraz bencilce düşünüyorum galiba, dedi Holmes gülümseyerek, kahvaltı masasından kalkarken. Evet, kazanan taraf toplum oldu ve zararlı çıkan tek tarafta işsiz kalan, mesleğini itiren zavallı bir uzman. Oysa Morier ortalıktayken sabah gazeteleri her zaman sonsuz olasılıklarla dolu oluyordu. Çoğu zaman sadece küçücük bir iz olurdu Watson. Ufacık bir işaret ama o bile tehlikeli dahinin ortalıkta dolaştığını bana anlatmaya yeterdi. Tıpkı bir ağacın uçlarındaki en hafif titreşimlerin ortasında sinsice dolaşan örümceği hatırlatması gibi. Küçük hırsızlıklar, keyfi saldırılar, sebepsizce patlak veren isyanlar… İşin aslını bilen adam için bunların birbirine bağlı bir bütün olduğunu anlamak zor değildi. Örgütlü suç dünyası konusunda eğitim alan bir öğrenci için Avrupa'daki hiçbir başkent Londra kadar büyük avantajlar sunamazdı o zamanlar. Oysa şimdi… Sonucun bu hale gelmesinin en büyük nedenlerinden birinin kendisi olduğu gerçeğini görmezden gelerek alaycı bir ifadeyle omuzlarını silkti. Bu konuşma yapıldığında Holmes döneli birkaç ay olmuştu ve ben de onun isteği üzerine işimi devrederek Baker sokağındaki eski üstümüze geri dönmüştüm. Kensington'daki muayenehanemi devralan Werner isimli genç bir doktor neredeyse hiç itiraz etmeden umabileceğim en yüksek fiyatı kabul etmişti. Birkaç yıl sonra bu olay Werner'ın Holmes'un uzak bir akrabası olduğunu ve bana verdiği parayı da dostumun bulduğunu öğrendiğim zaman açıklığa kavuştu. Birlikte geçirdiğimiz aylar Holmes'un söylediği kadar olaysız değildi. Çünkü notlarıma baktığımda bu dönemde eski başkan Morillo'nun kağıtları vakası, ve neredeyse canımıza mal olan Hollandalı buharlı gemi Friesland meselesi gibi vakalarda çalıştığımızı görebiliyordum. Ne var ki soğuk ve kibirli doğası gereği toplumun övgüsünden her zaman kaçınan biri olarak kendisi metotları ya da başarıları hakkında en ufak bir şey anlatma konusunda yasak koymuştu. Daha önce de söylediğim gibi ancak şimdi kalkmış olan bir yasak. Bay Sherlock Holmes, garip protestosunu bitirdikten sonra sandalyesinde arkasına yaslanmış, sabah gazetesinin sayfalarını gevşek gevşek çevirmeye başlamıştı ki, zilimizin şiddetli çalışı ve hemen ardından da sanki birileri kapıyı yumrukla dövüyormuş gibi gelen bir gümbürtüyle ikimiz de irkildik. Kapı açılır açılmaz koridorda ve merdivenlerde koşan ayak sesleri duyuldu. Hemen ardından da gözü dönmüş, nefes nefese kalmış ve üstü başı darmadağın genç, solgun bir adam odaya daldı. Sırayla baktı ve ona yönelttiğimiz meraklı bakışlar üzerine bu davetsiz girişi için özrün gerekli olduğunu fark etti. ''Özür dilerim Bay Holmes'' diye atıldı heyecanla. ''Ama beni suçlayamazsınız. Delirmek üzereyim. Bay Holmes, ben mutsuz John Hector Macfarleyim. Sadece isminin bu ziyareti ve garip tavrını açıklamaya yeteceğini düşünüyormuş gibi söylemişti kim olduğunu. Ama dostumun tepkisiz yüz ifadesine baktığımda onun da benim kadar bilgisiz olduğunu fark ettim. ''Bir sigara alın Bay McFarlane'' dedi Holmes tabakasını uzatarak. ''Sanırım dostum Doktor Watson semptomlarınızdan yola çıkarak size bir sakinleştirici yazardı. Hava son birkaç gündür epey sıcak değil mi?'' Biraz kendinize geldiyseniz şu koltuğa oturup bize kim olduğunuzu yavaş yavaş ve sakince anlatmaya başlarsanız çok sevineceğim. İsminizi sizi tanıyormuşum gibi söylediniz ama inanın bana bekar, avukat, mason ve astımlı olduğunuz gibi açık gerçekler dışında sizin hakkınızda en ufak bir şey bilmiyorum. Dostumun metotlarına alışık olduğum için yürüttüğü aklı takip ederek müşterimizin giyimindeki dağınıklığı, Yanındaki yasal evrakları, saatini ve nefes alışını gözlemleyerek bunları doğrulamak benim için zor olmamıştı. Müşterimiz de şaşkınlık içinde baka kalmıştı. Evet, dedikleriniz doğru Bay Holmes ama bunlara ek olarak şu anda Londra'nın en mutsuz insanı olduğumu da söyleyebilirim. Tanrı aşkına lütfen beni geri çevirmeyin. Eğer hikayemi bitirmeden beni tutuklamaya gelirlerse bana zaman tanımalarını söyleyin ki size bütün gerçekleri anlatabileyim. ''Dışarıda benim için çalıştığınızı bilirsem memnuniyetle hapse girebilirim.'' ''Tutuklama mı?'' dedi Holmes. ''Bu harik, bu son derece ilginç. Peki hangi suçtan tutuklanacağınızı düşünüyorsunuz?'' Aşağı Norwoodlu Bay Jonas Oldecker'ı öldürme suçundan.'' ''Dostumun yüzünde, içinde memnuniyetin de eksik olmadığı bir sevecenlik okunuyordu.'' ''Bakın şu işe.'' diye söze girdi. Daha bu sabah kahvaltıda dostum Dr. Watson'a gazetelerde artık çarpıcı vakalara rastlanmadığından bahsediyordum. Ziyaretçimiz titreyen elini uzatarak Holmes'un dizinde duran daily telegrafı aldı. Eğer bunu okumuş olsaydınız bu sabah size aceleyle gelişimin nedenini de anlardınız. İsmim ve talihsizliğim herkesin diline düşmüş gibi hissediyorum. Orta sayfayı açıp gösterdi. İşte burada. İzninizle yazıyı size okuyayım. Şunu dinleyin Bay Holmes. Başlıklar şöyle, aşağı Norwood'da esrarlı olay, tanınmış inşaatçının kayboluşu, cinayet ve kundaklama şüphesi, suçluya dair ipucu. Peşinde oldukları ipucu bu Bay Holmes ve er geç beni bulacaklarından eminim. London Bridge istasyonundan beri takip ediliyorum ve eminim beni tutuklamak için sadece iznin çıkmasını bekliyorlar. Bu annemi çok üzecek, evet kesinlikle çok üzecek. Ellerini korkuyla sıkarak oturduğu sandalyede ileri geri sallanmaya başladı. Cinayetle suçlanan bu adamı dikkatle inceledim. Soluk sarı saçlı, temiz yüzdü, yakışıklı bir gençti. Yeni tıraş olmuştu ve korku dolu mavi gözleri, ince ve duyarlı bir ağzı vardı. Yaşı 27 civarında olmalıydı. Giyimi de, davranışları da centilmenlere yakışacak cinstendi. Yazlık hafif pardösüsünün cebinde mesleğini belli eden dosyalı bir evrak çıkmıştı. ''Elimizde kalan zamanı iyi değerlendirmeliyiz.'' dedi Holmes. ''Watson, rica etsem gazeteyi alıp söz konusu paragrafı okuyabilir misin?'' Müşterimizin de okuduğu manşetin altında şu haber yer alıyordu. ''Dün gece geç vakitte aşağı Norwood'da ciddi bir suç içerdiğinden endişelenen bir olay yaşandı. Bay Jonas Oldacre uzun yıllardır yürüttüğü inşaatçılık işiyle bölgede tanınmış bir şahsiyettir.'' Bay Oldecker bekardı, 52 yaşındaydı ve Seidnam sokağında bulunan dipten malikanesinde yaşamaktaydı. Kendisi tuhaf huyları ve insanlardan uzak yaşamıyla ünlü biridir. Birkaç yıldır dikkate değer miktarda servet edindiği işini adeta bırakmıştır. Buna rağmen evinin arkasındaki avluda hala küçük bir kelestelik bulunduruyordu ve dün gece saat 12 sularında kereste yığınlarından birinde yangın çıktığı alarmı verildi. İtfaiye arabaları vakit kaybetmeden olay yerine varmışsa da, kuru keresteler şiddetle tutuştuğu için, bütün yığın yanıp bitmeden yangını kontrol altına almak imkansız oldu. Bu noktaya kadar olanlar açıkça kaza gibi görünse de, yeni bulgular ciddi bir suça işaret ediyor. Yangın sırasında ev sahibinin ortalıkta görünmemesi üzerine bir araştırma başladı ve sonunda evde olmadığı anlaşıldı. Odasında yapılan araştırmada yatağının bozulmadığı, bir kasanın açıldığı, önemli bazı evrakların odada dağınık halde etrafa saçıldığı görüldü. Odada kan lekelerine de rastlanmış olması ve yine kana bulanmış meşe bir bastonun bulunmasından yola çıkılarak, kanlı bir boğuşmanın yaşandığı tahmininde bulunuldu. Bay Jonas Oldaker'ın o gece geç saatte bir ziyaretçisinin olduğu bilinmektedir. Bulunan bastonun bu şahsa ait olduğu ve onun, Gresham büroları 426 numaradaki Graham ve Macfarlane ortaklarından Londralı genç avukat John Hector Macfarlane olduğu tespit edildi. Polis, ellerindeki bazı kanıtların bu cinayetin nedenini açıkladığını ve sonuçta gerekenlerin yapılarak önemli gelişmeler sağlanacağını bildirmektedir. Sonradan öğrenildiğine göre, Bay John Hector McFarlane'in, Bay Jonah Soldecker'ı öldürme suçundan tutuklandığı iddia edilmektedir. En azından tutuklama emrinin çıkarıldığı kesindir. Ayrıca Norwood'taki soruşturmada yeni gelişmeler de yaşanmıştır. Talihsiz inşaatçının odasında yaşanmış boğuşmanın izleri dışında, giriş kattaki yatak odasının Fransız pencerelerinin açık olduğu, ağır bir cismin evden Keresteliye kadar sürüklendiği ve son olarak da yangından kalan küllerin arasında kömürleşmiş bazı kalıntıların bulunduğu bildiriliyor. Polisin teorisine göre ciddi bir suç söz konusudur. Kurbanın kendi yatak odasında bastonla vurularak öldürüldüğü, evraklarının çalındığı ve cesedinin de keresteliğe götürülerek cinayet izlerinden kurtulmak için yakıldığı ileri sürülüyor. Soruşturma, alışık olduğumuz enerjisi ve bilgisiyle şimdiden çalışmalara başlamış olan Scott Yard müfettişi Lestrade'in tecrübeli ellerine teslim edilmiştir. Sherlock Holmes bu çarpıcı haberi gözleri kapalı, parmak uçları birleştirilmiş halde dinledi. Bu vakada kesinlikle ilgi çekici birçok ortak nokta bulunuyor, dedi sonunda her zamanki rahat tavrıyla. İlk olarak şunu sormak istiyorum Bay McFarlane. Tutuklanmanız için birçok delil bulunuyor gibi görünmesine rağmen nasıl oluyor da hala serbestsiniz? Ben ailemle birlikte Blackheed'de Toringham Malikanesi'nde oturuyorum, Bay Horns. Ama dün gece geç vakitte Bay Jonas Oldacre'la iş görüşmesi yapacağım için Norwood'taki bir otelde kaldım. Trene binip de duyduğunuz haberi okuyana kadar hiçbir şeyden haberim yoktu. Bunun üzerine içinde bulunduğum korkunç tehlikeyi görüp vakayı sizin ellerinize teslim etmek için hemen buraya koştum. Şehirdeki büromda ya da evimde er geç tutuklanacağıma şüphe yok. London Bridge istasyonundan beri takip ediliyorum ve hiç şüphem yok ki... Yüce Tanrım bu da ne? Zil çalmıştı ve ardından merdivenlerde ayak sesleri duyuldu. Hemen sonra da eski dostumuz Lestrade kapıda belirdi. Arkasında birkaç üniformalı polis olduğunu görebiliyordum. ''Bay John Hector MacFarlane, dedi Lestrade. ''Zavallı müşterimiz, Betty Benze 61 yüzle ayağa kalktı. Sizi aşağı Norbuttan Bay Jonah Soldecker'ı kasten öldürme suçundan tutukluyorum.'' MacFarlane çaresiz bir ifadeyle bize dönüp mahvolmuş biri gibi sandalyesine çöküverdi. ''Bir saniye Lestrade'' dedi Holmes. ''Yarım saat geç olsa senin için fark etmez sanırım. Beyefendi de bu ilginç meseleyi anlatmak üzereydi.'' Anlatacakları belki de olayı çözmemize yardımcı olur. Bence çözmek hiç zor olmayacak dedi Lestrade kararlılıkla. Yine de izin verirsen anlatacaklarını dinlemek beni çok memnun ederdi. Pekala Bay Holmes geçmişte bir iki defa emniyete yardımınız dokunduğu için Scotland Yard adına bu isteğinizi geri çevirmeyeceğim dedi Lestrade. Ama yine de mahkumun yanında olmam gerekiyor. Ayrıca burada söyleyeceği her şeyin mahkemede aleyhinde delil olarak kullanılabileceğini de eklemek zorundayım. ''Ben de bunu istiyorum zaten.'' dedi müşterimiz. ''Tek dileğim mutlak gerçeği dinleyip anlamanız.'' Lestrade saatine baktı. ''Size yarım saat veriyorum.'' dedi. ''Özellikle şunu söylemeliyim ki.'' diye anlatmaya başladım Macfarlane. ''Bay Jonas Oldacre'ı hiç tanımıyordum. Adı bana hiç yabancı değil çünkü ailemin kendisiyle yıllar öncesinde bir ahbaplığı olmuş ama sonradan yolları ayrılmış.'' Bu yüzden dün öğleden sonra üç sularında şehirdeki büroma gelip de kendisiyle karşılaşınca oldukça şaşırdım. Ama asıl şaşkınlığı ziyaretinin nedenini açıklayınca yaşadım. Üzerleri el yazısıyla dolu birkaç defter sayfası vardı yanında. İşte bunlardı ve onları masama koydu. ''Bu benim vasiyetnamem.'' dedi. ''Onları yasal hale getirmenizi istiyorum Bay McFarlane. Siz bunu yaparken bekleyeceğim.'' Ben hemen yazmaya başlamıştım ki birkaç istisna dışında bütün varlığını bana bıraktığını gördüm. Nasıl şaşırdığımı tahmin edebilirsiniz. Garip, köstebek gibi bir adamdı. Beyaz kirpikleri vardı. Bir an başımı kaldırdığımda gri gözlerini alaycı bir ifadeyle üzerime dikmiş olduğunu fark ettim. Vasiyetin şartlarını okuduğumda gözlerime inanamamıştım. Ama yaşlı adam yaşayan akrabası olmadığını, gençliğinde annemi, babamı tanımış olduğunu... Bu parayı hak edecek genç bir adam olduğumu bildiğini ve parasının değerini bilen birine gideceği için içinin rahat olduğunu söyledi. Tabii o anda şaşkınlıktan sadece kekeleyerek teşekkür edebildim. Neyse vasiyetname hazırlanıp imzalandı ve katibim tarafından gözden geçirildi. Elinizdeki mavi kağıt o belgedir. Bunlar da müsveddesi. Bu iş bittikten sonra Bay Jonas Oldecker gayrimenkul tapuları, ipotek belgesi ve senetlerden ibaret bir dizi belge daha olduğunu ve bunları da incelemem gerektiğini söyledi. Bütün işlemler tamamlanana kadar içinin rahat etmeyeceğini söyleyerek o gece yanımda vasiyetname ile birlikte Norwood'a gelmemi rica etti. ''Evlat unutma, bütün işlemler bitene kadar ailene tek bir söz etmek yok. Bu küçük sürprizi bozmak istemiyorum.'' Bu noktada ısrar ederek söz vermemi sağladı. O anda isteyeceği herhangi bir şeyi reddedecek durumda olmadığımı tahmin edebilirsiniz Bay Holmes. O benim veli nimetimdi ve tek istediğim bütün dileklerini yerine getirmekti. Dolayısıyla eve bir telgraf çekerek önemli bir işim olduğunu ve ne zaman biteceğini bilmediğimi bildirdim. Bay Oldecker daha erken evde olamayacağı için özrünü bildirerek saat 9'da kendisiyle akşam yemeği yememi teklif etti. Ne var ki evini bulmakta biraz güçlük çektim. Ve ancak dokuz buçukta ulaşabildim kapısına. Bay Oldecarı bir saniye diyaraya girdi Holmes. Kapıyı kim açtı? Orta yaşlı bir kadın. Sanırım evin kahyasıydı. İsminizi polislere veren de bu kadındı herhalde. Kesinlikle dedim Macfarlane. Lütfen devam edin. Macfarlane terli alnını silerek hikayesini anlatmaya devam etti. Bu kadın benim mütevazi bir akşam yemeğinin hazırlandığı bir oturma odasına soktu. Yemekten sonra Bay Jonas Oldakır'la ile birlikte büyük bir kasanın bulunduğu yatak odasına geçtik. Bay Oldakır kasayı açıp belgeleri çıkardı ve birlikte incelemeye koyulduk. İşimiz bittiğinde saat 11-12 arasıydı. Kahyayı uyandırmamamız gerektiğini belirterek, başından beri açık duran Fransız penceresinden çıkmamı istedi. Storper de kapalı mıydı? diye sordu Holmes. Pek emin değilim ama sanırım yarıya kadar çekilmiş duruyordu. Evet pencereyi açmak için yukarı kaldırdığını hatırlıyorum. Bastonumu bulamamıştım ve Bay hoş Boşver evlat nasıl olsa bundan sonra sık sık görüşeceğiz. Bir daha geldiğinde veririm dedi. Neyse onu bıraktığımda kasa açıktı ve evraklar da masanın üstünde paketlenmiş halde duruyordu. Vakit geç olduğu için Blackheat'e dönmeyip geceyi Anerley Arms'ta geçirdim. Sabah meseliyi gazetede okuyana kadar da olan bitenden haberim yoktu. Sormak istediğiniz başka bir şey var mı Bay Holmes?" dedi bu çarpıcı açıklamayı kaşlarını birkaç kez kaldırıp indirerek dinlemiş olan Lestrade. "Önce Blakey'e gitmem gerekiyor." "Norwood'a demek istediğiniz herhalde," dedi Lestrade. "Ah, tabii. Yanlış söylemiş olmalıyım," dedi Holmes karmaşık gülümsemesiyle. Lestrade'in bundan önce defalarca tecrübe ettiği bir şey vardıysa o da bu jilet gibi keskin zekasının kendisinin göremediği şeylere rüfus ettiği gerçeğiydi. Dostuma merakla baktığını fark ettim. Sanırım sizinle konuşmam gereken birkaç nokta var Bay Sherlock Holmes dedi. Pekala Bay Macfarlane kapıda iki memorum ve bir dört tekerlekli sizi bekliyor. Zavallı genç adam ayağa kalktı ve bize son kez yalvaran gözlerle baktıktan sonra odadan çıktı. Memurlar onunla birlikte arabaya giderken, Lestrade odada kaldı. Holmes, vasiyetnamenin müsveddesini eline almış, yüzünde oldukça meraklı bir ifadeyle incelemeye koyulmuştu. ''Bu belgeyle ilgili bazı önemli noktalar var, Lestrade. Sence de öyle değil mi?'' dedi kağıtları ona uzatarak. Müfettiş şaşkın bir ifadeyle belgelere baktı. ''İlk birkaç satırı, ikinci sayfanın ortasında yazılanları ve sondan bir iki satırı okuyabiliyorum. Bunlar oldukça okunaklı.'' dedi. Ama arada kalanlar kötü bir elden çıkmış. Ayrıca üç yerde hiçbir şey okuyamadım. Peki bundan ne çıkarıyorsun? dedi Holmes. Sen ne çıkarıyorsun? Trende yazılmış olduklarını. Okunaklı yerler istasyonları. Kötü yazılanlar hareket halini ve hiç okunamayanlar da sarsıntılı yerleri gösteriyor. Bilimsel bir uzman bunun bir banlıyor hattında yazıldığını hemen anlayabilir. Çünkü büyük şehirler dışında başka hiçbir yerde bu denli sıklıkla istasyon bulunmaz. ''Bütün yolculuk boyunca bu vasiyet üzerinde uğraştığını kabul edersek, trenin bir ekspres olduğu ve Norwood ile London Bridge arasında sadece bir yerde durduğu sonucunu çıkartabiliriz.'' Lestrade gülmeye başladı. ''Teori üretmeye başladığınızda sizi takip etmekte güçlük çekiyorum Bay Holmes.'' dedi. ''Bu söylediklerinizin vakayla ilgisi ne?'' ''Genç adamın hikayesini doğruluyor ve bu vasiyetnamenin Jonas Oldacre tarafından dünkü yolculuğunda yazıldığını düşündürtüyor.'' Ne kadar ilginç değil mi? Adam böyle önemli bir belgeyi alelacele kaleme alıyor. Fazla önemli olacağını ummadığını akla getiriyor. Eğer bir insan kendisi için önemli bir vasiyetname hazırlayacaksa ona göre davranmaz mı? Aynı zamanda kendi ölüm fermanını da çıkartmış.'' dedi Lestret. ''Öyle mi dersin?'' ''Sizce de öyle değil mi?'' ''Tabii, olması muhtemel ama henüz meseleyi açıklığa kavuşturabilmiş değilim.'' ''Açık değil mi?'' Eğer bu da değilse daha ne açık olabilir ki? Genç bir adam, yaşlı bir adam ölünce bir servete konacağını öğreniyor. Bu durumda ne yapar? Kimseye bir şey söylemeden o gece kendisiyle buluşmak için bir bahane uydurur. Evdeki diğer insan uyuyana kadar bekler ve sonra yatak odasında yaşlı adamı öldürür. Cesedini kerestelikte yakar ve yakınlarında bir otele gider. Odadaki ve bastondaki kan lekeleri oldukça silik. Arkada iz bırakmadığını, cesedi de hiçbir iz bırakmadan ortadan kaldırabileceğini düşünmüş olması mümkün. Her şey açık değil mi? Bana kalırsa sevgili Lestrade her şey fazla açık dedi Holmes. Diğer yüce özelliklerine de hayal gücünü ekleyebilseydin. Bir an için kendini bu genç adamın yerine koy. Hemen vasiyetin hazırlandığı gece cinayet işlemeye kalkar mıydın? İki olay arasında çok güçlü bağlar bulunması tehlikeli olmaz mıydı sence de? Ayrıca seni içeri alan bir hizmetçi olduğuna göre bu kadar rahat kaçabilmeyi umar mıydın? Ve son olarak cesedi yok etmek için büyük bir özen gösterirken suçlunun sen olduğunu ve en büyük kanıtı olan bastonunu bırakır mıydın? Lestrade, itiraf etmelisin. Böyle bir iddianın gerçek olması çok zor. Baston hakkında şunu söyleyebilirim Bay Holmes. Siz de benim kadar iyi bilirsiniz ki suçlular çoğu zaman heyecana kapılıp soğukkanlılıklarını kaybeder. Odaya geri dönmeye korkmuş olmalı. Kanıtlara uyacak başka bir teori söyleyebilir misiniz bana? ''En az yarım düzüne.'' dedi Holmes. ''Mesela şimdi anlatacağım şeyin gerçekleşmiş olması mümkün. Sana hediyem olsun.'' Yaşlı adam çok önemli belgeler gösterir. Oradan geçen bir serseri, storu açık perdeden her şeyi görür. Avukat çıkar, serseri girer. Orada bulduğu bir bastonla Oldecker'ı öldürür ve cesedi yaktıktan sonra kaçar. ''Serseri cesedi niye yaksın ki?'' ''McFarlane neden yaksın?'' ''Bazı kanıtları gizlemek için.'' Bu durumda serseride bir cinayet işlendiğinin anlaşılmasını engellemek isteyebilir. Peki serseri neden hiçbir şeye dokunmamış? Çünkü bulduğu tek şey önemini anlayamadığı bazı belgeler. Lestrade başını olumsuzca salladı ama o anki ifadesi önceki kadar emin olmadığını gösteriyordu. Pekala Bay Sherlock Holmes. Siz serserinizi arayın. Siz bulana kadar biz adamımıza göz kulak oluruz. Kimin haklı olduğunu göreceğiz. Ama şu noktayı unutmayın. Bildiğimiz kadarıyla hiçbir belgeye dokunulmamış ve sanık da onlara dokunması için bir sebebi olmayan dünyadaki tek insan. Zaten adamın varisi olduğu için er ya da geç onları eline geçireceğini biliyordu. Bu durum dostumun ilgisini çekmişe benziyordu. ''Kanıtların bazı açıdan senin teorini destekler nitelikte olduğunu inkar etmek anlamsız.'' dedi. ''Ben sadece başka teoriler de olabileceğini göstermeye çalıştım. Dediğin gibi kimin haklı olduğunu zaman gösterecek.'' İyi günler. Sanırım gün içinde Norwood'u doğrayıp neler yaptığına bakarım. Müfettiş çıktıktan sonra dostum ayağa kalktı ve yapması gereken çok önemli işleri olan bir adamın aceleci tavrıyla hazırlanmaya başladı. İlk hamlem Watson dedi paltosunu giyerken dediğim gibi Blackheat yönünde olacak. Peki ama neden Norwood değil? Çünkü bu vakada ilginç olaylar birbirini takip ediyor. Polis suç içerdiği için dikkatini bu ikinci olaya vermiş durumda. Ama bana kalırsa bu vakaya yaklaşmanın en iyi yolu önce ilk olayı aydınlığa kavuşturmak. Yani alelacele hazırlanan garip vasiyetname ve beklenmeyen mirasçı. Sonradan ortaya çıkan olayı açıklamamıza yardımcı olabilir. Bu arada sevgili dostum bana yardımın dokunacağını sanmıyorum. Şu an için herhangi bir tehlike görünmüyor. Yoksa sensiz gitmeyi aklımdan bile geçirmem. Umarım akşam döndüğümde kendini ellerimize bırakan bu talihsiz genç için yaptığım önemli gelişmeleri anlatabilecek durumda olursun. Holmes geri döndüğünde vakit bir hayli geç olmuştu ve ince, endişeli yüzüne baktığımda güne başlarken kurduğu planları gerçekleştiremediğini anladım. Huzursuz ruhunu sakinleştirebilmek için bir saat boyunca keman çaldı. Sonunda enstrümanı bir kenara atarak talihsiz maceralarını anlatmaya koyuldu. Hiçbir şey yolunda gitmiyor Watson. Daha kötüsü olamaz. de karşı kararlı görünmeye çalıştım ama sanırım ilk kez müfettiş haklı çıkıyor. İçgüdülerim bir yöne, gerçekler ayrı yöne gidiyor. Korkarım İngiliz mahkemeleri, henüz Lestrade'in kanıtları karşısında benim teorilerime inanacak kadar keskin bir zekaya sahip değil. Black e gittin mi? Evet Watson, oraya gittim ve merhum old tam bir alçak olduğunu öğrenmem uzun sürmedi. Baba, oğlunu aramak için evden çıkmıştı ama anne evdeydi. Ufak tefek mavi gözlü kadıncağız korku ve öfke içindeydi. Oğlunun suçlu olduğunu düşünmek bile istemiyordu tabi. Ama Oldecker'ın ölümüne ne şaşırmış ne de üzülmüştü. Aksine adama karşı o kadar acımasız ifadelerde bulunuyordu ki farkında olmadan polisin iddialarını güçlendiriyordu. Çünkü oğlu bu konuşmalarını önceden duymuş olsa Oldecker'a karşı büyük bir nefret beslerdi. O insandan çok kurnaz bir şeytandı dedi annesi. Gençliğinden beri uğursuz maymunun tekiydi. Kendisini o zamanlarda tanır mıydınız diye sordum. Evet onu çok iyi tanırdım. Hatta taliplerimden biriydi. Tanrıya şükür onu bırakıp fakir de olsa iyi bir adamla evlendim. Onunla nişanlıyken Bay Holmes, bir kuşluğa bir kedi salması ile ilgili şok edici bir hikaye çalınmıştı kulağıma. Bu gaddarlığı beni o kadar korkutmuştu ki artık onunla birlikte olamayacağıma karar verdim. Bir çekmeceyi karıştırdıktan sonra yüzük kesilip çıkarılmış, her tarafı deşilip biçilmiş bir fotoğraf gösterdi. Bu benim fotoğrafım dedi bu fotoğrafı ile birlikte düğün günümde göndermişti anlıyorum dedim en azından sizi artık affetmiş olmalı ki bütün mal varlığını oğlunuza bırakmış ne oğlum ne de ben ölü ya da diri Jonas Oldacre'ın hiçbir şeyini istemiyoruz diye bağırdı kararlı bir tavırla yukarıda tanrı var Bay Holmes ve Oldacre denen şeytanın nasıl cezalandırdıysa tanrı oğlumun elini kana bulamadığını da gösterecektir Birkaç denemede daha bulunmama rağmen varsayımımızı desteklemek şöyle dursun tam tersine onu çürütecek gibi görünen birkaç gerçek daha öğrendim. Sonunda tamamen vazgeçerek Norvu’da gittim. Dipten malikanesi denen ev Tuğla'dan büyük modern bir villa. Arkada bir arazisi ve ön tarafta da defnelerle süslenmiş bir bahçesi var. Sağda yoldan uzakta yangının çıktığı kerestelik vardı. Defterime kabaca krokisini çıkardım. Soldaki şu pencere Oldecker'ın odasına açılan pencere. Yoldan bakıldığında rahatlıkla görülüyor. Bugün karşılaştığım en iç rahatlatıcı bulgu bu oldu. Lestrade orada değildi ama onun yerine baş memuru şeref vermişti binaya. Büyük bir define bulmuşlardı. Bütün sabah yanık odunları eşlemişler ve organik kalıntıların dışında erimiş birkaç metal disk bulmuşlar. Onları dikkatle inceledim. Pantolon düğmesinden başka bir şey olmadıkları açıktı. Hatta birinin üzerinde oldecker'ın terzisi Hamsun adı bile okunuyordu. Sonra bir işaret ya da bir iz bulma umuduyla çayırlığı incelemeye koyuldum. Ama kuraklık yüzünden her şey kaskatı olmuştu. Kerestelikle paralel bir şekilde bir ceset ya da çuval gibi bir şeyin bir fundalığın içinden sürüklenmiş olduğu dışında başka hiçbir ize rastlamadım. Tabii bütün bunlar resmi teoriye uygun Tepemde Ağustos güneşi olduğu halde çimenlikte sürünüp durdum ama bir saat sonunda hiçbir şey bulamamıştım. Neyse bu fiyaskodan sonra yatak odasına gidip biraz inceleme yaptım. Kan lekeleri fazla belirgin sayılmazdı. Orada burada gözlenen incecik izlerden başka bir şey değillerdi. Ama taze oldukları belliydi. Bastonun üzerinde de hafif lekeler görünüyordu. Bastonun müşterimize ait olduğuna şüphe yok. Kendisi de kabul ediyor. Halıda her iki adamın ayak izlerine de rastlanıyor ama üçüncü bir iz yok ki bu da karşı tarafın lehine. Onlar sürekli sayı yapıp duruyorlar ama bizde hiç hareket yok. Tek bir umut ışığına rastlayabildim ama o da bir işe yaramadı. İçindekilerin çoğu çıkarılıp masaya bırakılmış olan kasayı inceledim. Evraklar mühürlü zarflara yerleştirilmişti ama polisler bir iki tanesini açmıştı. Anladığım kadarıyla fazla değerli kağıtlar değildi. Ayrıca banka defterleri Bay Oldecker'ın o kadar da varlıklı olmadığını gösteriyordu. Ne var ki bana sanki bütün evraklar orada değilmiş gibi geldi. Bazı tapulardan bahsediliyordu ki bunlar hepsinden daha değerli olmalıydı. Ama onlardan eser yoktu. İspat edebilseydik Lestrade'in teorisine karşı güçlü bir delil olurdu bu. Sonuçta kim yakında miras kalacağı bir şeyi çalacak kadar aptal olabilirdi ki? Kapalı tek bir yerin bile kalmadığından emin olup bir de iz bulamayınca şansımı Kahya ile denemeye karar verdim. Bayan Lexington adlı ufak tefek, sessiz kadının karanlık ve şüpheci gözleri vardı. İstese bir şeyler anlatabileceğine emindim ama ağzını açmaya niyetli görünmüyordu. Evet, Bay Macfarlane 9.30'da gelmişti. "Elim kırılsaydı da o kapıyı açmasaydım." dedi. 10.30'da odasına çekilmişti. Evin öteki ucundaydı ve hiçbir şey duymamıştı. Bay McFarlane şapkasını ve yanılmıyorsa bastonunu da holde bırakmıştı. Kadın ancak yangın alarmıyla uyanmış, zavallı efendisi ise kesinlikle öldürülmüştü. Düşmanları var mıydı? Her erkeğin düşmanları vardı. Ama Bay Oldacre kendi halinde bir insandı ve insanlarla sadece iş için görüşürdü. Düğmeleri o da görmüştü ve beyefendinin önceki gece giydiği pantolona ait olduğuna kesinlikle emin olduğunu belirtti. Bir aydır yağmur yağmadığı için keresteler oldukça kuruydu. Bu yüzden çıra gibi yanmış ve kendisi olay yerine ulaştığında alevlerden başka bir şey görmemişti. O ve bütün itfaiyeciler alevlerin içinde yanık et kokusunun geldiğini fark etmişler. Kadının ne evraklardan ne de Bay Eker'ın özel meselelerinden haberi vardı. ''Sevgili Watson, başarısızlığımın kısa hikayesi işte böyle. Ama yine de, yine de'' dedi yumruklarını büyük bir inançla sıkarak. ''Bu işte bir yanlışlık olduğuna eminim. Bunu iliklerimde hissediyorum.'' Ortaya çıkmamış bir şeyler var ve kahya bunu biliyor. Gözlerinde sadece suçluluk hissiyle birlikte görülen karanlık bir inkar vardı. Neyse, daha fazla konuşmanın anlamı yok. Eğer kader karşımıza talihli bir gelişme çıkarmazsa korkarım Norwood vakası başarı hikayelerimiz arasındaki yerini alamayacak. Peki sence, dedim, genç adamın görüntüsü jüriye etkilemeye yetmez mi? Bu çok riskli olur Watson. 1887'de son anda yakaladığımız korkunç katil, Bert Stevens'ı hatırlıyor musun? Onun kadar yumuşak başlığı, okul çocuğu kadar masum görünüşlü genç bir adam daha olabilir mi? Haklısın. Alternatif bir teori üretmeyi başaramazsak bu adamı kaybederiz. Aleyhine sunulacak dosyada en ufak bir hata bulmak imkansız görünüyor. Ayrıca yapılan her soruşturma bu iddiaları destekler nitelikte. Bu arada yine de o evraklar hakkında ilgi çekici bir nokta var ki araştırmamızın başlangıç noktası olarak görülebilir. Banka defterine bakıldığında görülen düşük miktarın nedeninin geçen yıl Bay Cornelius adına yazılmış yüklü çekler olduğu anlaşılıyor. Emekli bir inşaatçının böyle büyük miktarlarda para alışverişinde bulunduğu Bay Cornelius'un kim olduğunu merak ettiğimi itiraf etmeliyim. Bu olaya bulaşmış olması mümkün mü acaba? Cornelius bir borsacı olabilir. Ama bu yüklü ödemelere denk gelen herhangi bir senede rastlayamadık. Diğer bütün deliller boş çıktığına göre araştırmalarımı bu havalelerin yapıldığı adam hakkında bilgi edinmek için bankaya yönlendirmek zorundayım. Ama sevgili dostum, aslında bakarsan bu vakanın sonunda Lestrade'in müşterimizi ipin ucunda göreceğinden de endişe etmiyor değilim. Ki bu Scotland Yard için büyük bir zafer olacaktır tabi. Sherlock Holmes'ün gece ne kadar uyuduğunu bilmiyorum ama kahvaltı yendiğimde onu solgun ve endişeli halde buldum. Etraflarındaki koyu halkalar yüzünden gözleri her zamankinden parlak görünüyordu. Koltuğunun çevresindeki halı sigara izmaritleri ve sabah gazeteleriyle doluydu. Masada ise açılmış bir telgraf duruyordu. ''Buna ne dersin Watson?'' diye sordu telgrafı bana uzatarak. Norwood'dan geliyordu ve şöyle yazıyordu. Önemli taze deliller bulundu. McFarlane'in suçlu olduğu kesinleşti. Vakayı bırakmanız tavsiye edilir. Lestrade İş ciddi sanırım, dedim. Bu Lestrade'in zafer çığlıkları, dedi Holmes acı bir gülümsemeyle. Ama bence vakayı bırakmak için erken. Sonuçta taze deliller iki ucu keskin bıçak gibidirler ve Lestrade'in tahmin ettiğinden farklı bir yere saplanabilir. Kafaltını bitirdikten sonra dışarı çıkıp neler yapabileceğimize bakalım. Bugün hem dostluğuna hem de moral desteğine ihtiyacım olacak. Dostum kahvaltı etmedi. Bu da onun diğer tuhaflıklarından biriydi. Olayların en ateşli zamanlarında yemekten uzak durur, güçsüzlükten baygın düşene kadar acı gücünden şüphe etmezdi. Şu anda yemek ve sindirim için enerji harcayacak durumda değilim, diye cevap verdi. Bir doktor olarak tavsiyelerime kulak asmadan, Norvu'da hareket etmek için evden ayrıldığımızda sabah kahvaltısında dokunmadığını görmek beni şaşırtmamıştı. Olay yerine vardığımızda kafamda canlandırdığım gibi bir villa olan Dipden Malikanesi'nin çevresinde meraklı bir kalabalık vardı. Lestrade bizi kapıda karşıladığında yüzünde muzaffer bir ifade vardı. ''Ee Bay Holmes, yanıldığımızı hala ispatlayamadınız mı? Serserinizden ne haber?'' diye atıldı. ''Henüz bir sonuca varmış değilim.'' diye cevap verdi dostum. ''Ama biz meseleyi açıklığa kavuşturduk. Bu durumda sizden biraz önde olduğumuzu kabul etmelisiniz Bay Holmes.'' ''Gerçekten de olağanüstü bir gelişme olmuş gibi konuşuyorsun.'' dedi Holmes. Lestrade yüksek sesle güldü. ''Siz de bizim kadar hoşlanmıyorsunuz yenilmekten.'' dedi. ''Her şey her zaman beklendiği gibi gitmez değil mi Doktor Watson?'' ''Lütfen beni takip edin. Size bu cinayetin failinin John Macfarlane olduğunu ispat edelim.'' Bizi koridordan geçirerek arkadaki karanlık bir salona soktu. Genç McFarley'nin cinayeti işledikten sonra şapkasını almak için geldiği yer burası, dedi. Şimdi şuna bakın. Heyecanla bir kibrit yakınca aydınlanan badanalı duvarda bir kan lekesi olduğunu gördük. Kibriti yaklaştırdığında bunun bir lekeden fazlası olduğunu anladım. Bir baş parmak iziydi bu. Şuna büyütecinizle bakar mısınız, Bay Holmes? Bakıyorum zaten. Bütün parmak izlerinin birbirinden farklı olduğunu bilirsiniz değil mi? Buna benzer bir şey duymuştum. ''Pekala o zaman, bu izi sabah genç McFarlane'in baş parmağından aldığımız şu balmumu ile karşılaştırabilir misiniz?'' Balmumu iz duvardaki kan lekesine yaklaştırıldığında ikisinin de kesinlikle aynı parmaktan çıktığını anlamak için büyütece ihtiyaç yoktu. Talihsiz müşterimiz için artık umut kalmadığı açıktı. ''Ve işte son'' dedi Lestrade. ''Evet son'' diye tekrar ettim gönlüm el vermese de. ''Kesinlikle son'' dedi Holmes. Sesindeki tanı dikkatimi çektiği için dönüp dostuma baktım. Yüzünde olağanüstü bir değişim vardı. Büyük bir sevinci bastırmaya çalışır gibiydi. Gözleri ışıl ışıl parlıyor, bir gülme krizine kapılmamak için kendini zor tutuyordu. ''Olur şey değil doğrusu.'' dedi sonunda. Kimin aklına gelirdi ki? Görüntü nasıl da aldatıcı olabiliyor. Öyle değil mi? Öyle masum görünüyordu ki. Kendi yargılarımıza güvenmememiz gerektiğinin en güzel örneği bu. Değil mi Lestrade? ''Evet, bazılarımız kendine çok fazla güveniyor Bay Holmes.'' dedi Lestrade. Adamın küstahlığı insanı çıldırtabilirdi ama katlanmaktan başka çare yoktu. Genç adamımızın şapkasını askıdan almak için baş parmağını duvara bastırmış olması ne ilahi bir şans. Aslında düşünürseniz çok doğal bir hareket tabii. Holmes dıştan sakin görünüyordu ama konuşurken bütün vücudu bastırılmış bir heyecan altında kıvranıyor gibiydi. Bu arada söyler misin Lestrade? Bu çarpıcı keşfi kim yaptı? Kahya Bayan Lexington. Gece memuruna haber vermiş. Peki memur nerede bulunuyordu? Hiçbir şeye dokunulmasın diye suçun işlendiği yatak odasında nöbet tutuyordu. Polis bu izi dün neden bulamadı peki? E haklı olarak salonda bu kadar ayrıntılı bir inceleme yapmaya gerek görmediğimiz için. Sizin de gördüğünüz gibi o kadar da önemli bir yer değil aslında. Hayır elbette değil. ''Bu izin dün de burada olduğuna hiç şüphe yok herhalde.'' Lestrade aklını kaçırmış birine bakar gibi baktı. İtiraf etmeliyim ki hem neşeli tavrı hem de bu tuhaf gözlemleri beni de oldukça şaşırtmıştı. ''McFarlane'in kendi aleyhine deliller yaratmak için gecenin bir yarısı kodesten çıkıp buraya geldiğini düşünmüyorsunuz ya.'' dedi Lestrade. ''Bunun McFarlane'in parmak izi olduğunu anlamak için uzman olmaya gerek yok. Haklısın, kesinlikle onun parmak izi.'' ''Bu kadarı yeter.'' dedi Lestrade. Ben pratik bir adamım Bay Holmes. Kanıtları bulur bulmaz sonuca varırım. Eğer söylemek istediğiniz bir şey olursa ben oturma odasında raporumu yazıyor olacağım. Holmes biraz toparlanır gibi oldu ama yüzünde hala muzip pırıltılar görebiliyordum. Vay canına bu gerçekten özücü bir gelişme. Öyle değil mi Watson? dedi. Ama yine de müşterimiz için umut vaat edici bazı noktalar olduğunu söyleyebiliriz. ''Bunu duyduğuma çok sevindim.'' dedim samimiyetle. Adamın işinin bittiğinden endişelenmeye başlamıştım. Ben olsam o kadar ileri gitmezdim sevgili Wattsın. Dostumuzun bu kadar önem verdiği bu delilde çok ciddi bir eksiklik bulunuyor. Gerçekten mi? Nedir peki? Sadece şu, dün holu incelediğimde duvarda iz olmadığını biliyor olmam. Hadi Wattsın. gel de güneş altında biraz dolaşalım. Şaşkın ama bir umut ışığının doğduğunu hissetmekten memnun halde dostuma bahçedeki gezintisinde eşlik ettim. Holmes evin her bir yüzünde durarak dikkatle inceledi. Ardından içeri girerek bütün binayı bodrumdan tavan arasına kadar dolaştı. Odaların çoğu boştu ama Holmes her birini dikkatle incelemeye devam etti. Nihayet en üst katta üç boş odanın bulunduğu bir koridora girdiğinde yüzünde yine aynı sevinç ifadesi yerleşti. ''Bu vakada gerçekten benzersiz bazı noktalar var Watson.'' dedi. ''Sanırım düşüncelerimizi dostumuz Lestrade'de de açmanın zamanı geldi. Önce sevinen o olmuştu ama eğer problemi doğru çözmüşsem biz de onun karşısında biraz eğlenebiliriz. Evet evet sanırım meseleye nasıl yaklaşmamız gerektiğini buldum.'' Scotland Yard müfettişi Holmes içeri girdiğinde hala yazmakta meşguldü. ''Anladığım kadarıyla vakayla ilgili raporunu yazıyorsun.'' dedi. ''Evet öyle. Sence de bunun için biraz erken değil mi? Delillerinizin yeterli olmadığını düşünmekten kendimi alamıyorum.'' Lestrade sözlerini göz ardı edemeyecek kadar iyi tanıyordu dostumu. Kalemini bırakarak merakla yüzüne baktı. ''Ne demek istiyorsunuz Bay Holmes?'' ''Henüz ilgilenmediğiniz bir tanığın daha olduğunu söylemeye çalışıyorum.'' ''Getirebilir misiniz?'' ''Sanırım yapabilirim. Getirin öyleyse.'' ''Elimden geleni yaparım. Yanınızda kaç memur var?'' Binada üç memurum var. ''Mükemmel'' dedi Holmes. ''Acaba onların iri yarı, yapılı ve gür sesli adamlar olup olmadıklarını sormamda sakınca var mı?'' ''Öyle olduklarına emin olabilirsiniz ama sesleriyle ne işiniz olduğunu anlamış değilim.'' ''Sanırım çok geçmeden hem bunu hem de başka birkaç noktayı daha aydınlatmış olacağız'' dedi Holmes. ''Adamlarınızı çağırırsanız hemen başlayabiliriz.'' Beş dakikaya kalmadan üç polis memuru salona geldi. Bahçıvan kulübesinde bol miktarda saman bulabilirsiniz, dedi Holmes. Lütfen buraya iki balye getirebilir misiniz? Sanırım ihtiyacımız olan tanığı bulmamıza çok yardımcı olacak. Çok teşekkür ederim. Herhalde yanında kibrit vardır Watson. Şimdi Bay Street. hepinizin benimle birlikte üst kata gelmesini rica ediyorum. Daha önce de dediğim gibi, üst katta üç odanın bulunduğu geniş bir koridor vardı. Koridorun bir ucunda hepimiz Sherlock Holmes'un yanında dizilmiş bekliyorduk. Memurlar sırıtıyor, Lestrade ise şaşkınlık, beklenti ve alay yüklü bakışlarla dostuma bakıyordu. Holmes numara yapmaya hazırlanan bir sihirbaz edasıyla önümüzde durdu. Memurlarınızdan birinden bir kova su getirmesini rica edebilir miyiz? Samanları duvarlardan uzak bir şekilde yere bırakın. Evet sanırım şimdi başlayabiliriz. Lestrade'in yüzü öfkeden kızarmaya başlamıştı. Bizimle oyun oynayıp oynamadığınızı merak etmeye başladım Bay Holmes dedi sonunda. Eğer bildiğiniz bir şey varsa bu numaralara gerek kalmadan hemen şimdi söyleyebilirsiniz. İnanın bana sevgili Lestrade yaptığım her şeyin mükemmel bir nedeni var. Birkaç saat önce talih sizden yanayken bunun tadını çıkarmıştınız. Şimdi izin verin biraz da ben gösteriş yapayım. Watson pencereyi açıp samanın bir ucunu kibritle yakabilir misin? Dediğini yapınca içeri giren havayla birlikte çıtırdayıp yanmaya başlayan samanlardan gri bir duman yükselip koridora yayıldı. Bakalım tanığımızı bulabilecek miyiz Street? Şimdi herkes yangın var diye bağırabilir mi? Hep birlikte. 1-2-3 bir, Yangın var diye bağırmaya başladık. Teşekkür ederim. Tekrar lütfen. Yangın var. Son bir kez daha beyler hep birlikte. Yangın var. Sesimiz bütün Norwood'da yankılanmış olmalıydı. Bağırışlarımızın yankısı yeni kesilmişti ki inanılmaz bir şey oldu. Duvar gibi görünen koridorun sonunda aniden bir kapı açıldı ve ufak tefek yaşlı bir adam yuvasından çıkan bir tavşan gibi ortaya fırladı. ''Mükemmel'' dedi Holmes sakince. ''Watson, samanlara bir kovası dök. Teşekkür ederim. Lestrade, sizi kayıp görgü tanığıyla tanıştırmama izin verin.'' Bay Jonas Oldacre Müfettiş şaşkınlıktan boş boş adama, adam ise koridorun parlak ışığında bir bize bir ateşe bakıyordu. Korkunç bir yüzü vardı. Kurnaz, kötü niyetli, fıldır fıldır dönen gri gözler ve beyaz kirpikler. ''Bu da ne demek böyle?'' dedi Lestrade sonunda. ''Bunca zamandır ne yapıyordunuz?'' Oldecker yüzü kıpkırmızı olmuş halde müfettişin öfkeli bakışlarından kurtulmak için zorlama bir kahkaha attı. ''Kimseye zararım dokunmadı benim.'' ''Zararın dokunmadı mı?'' ''Masum bir adamın asılması için elinden geleni yaptın. Bu beyefendi olmasaydı amacına ulaşacaktın.'' Bunun üzerine hastalıklı yaratık ağlayıp sızlanmaya başladı. Eminim doğrudur efendim ama sadece şaka yapmak istemiştim. Ah şaka öyle mi? Emin ol fazla eğlenemeyeceksin. Onu aşağı götürün ve ben gelene kadar da oturma odasında tutun. Bay Holmes diye devam etti sonra herkes gidince. Memurların önünde konuşmak istemedim ama Doktor Watson'dan çekinmeden söyleyebilirim ki bu şimdiye kadarki en parlak başarınız. Benim için hala gizemini koruyor olsa da Masum bir adamın hayatını kurtardınız ve emniyet kuvvetlerindeki ünümü ayaklar altına alabilecek büyük bir skandalı önlediniz. Holmes gülümseyerek Lestrade'in omzuna vurdu. Ününüzü kaybetmek şöyle dursun sevgili bayım, ününüze ün katacağınıza emin olabilirsiniz. Yazdığınız raporda birkaç değişiklik yaparsanız müfettiş Lestrade'i aldatmanın ne kadar zor olduğunu anlarlar. Yani isminizin karışmasını istemiyor musunuz? Kesinlikle istemiyorum. Sonucun kendisi benim için yeterli bir ödül. Belki bir gün bu kandırmacayı anlatması için hevesli tarihçime izin verirsem gerekli övgüyü alırım. Ne dersin Watson? Neyse, hadi şimdi gidip şu farenin saklandığı yere bir bakalım. Koridorun ucunda iki metrelik bir bölme yapılmış ve oraya açılan kapı da ustalıkla gizlenmişti. Odacık, saçağa açılmış küçük delikler vasıtasıyla dışarıdan aydınlatılıyordu. İçeride iki parça eşya, yiyecek, su... ''Birkaç defter ve evrak vardı. İnşaatçı olmanın faydaları.'' dedi Holmes dışarı çıktığımızda. Kimseden yardım almadan kendi küçük sığınağını yapıvermiş işte. ''Tabii vakit kaybetmeden ellerinize teslim edeceğim şu değerli kahyasını saymazsak.'' Restrate. ''Tavsiyenize uyuyacağım. Peki ama burayı nasıl ortaya çıkardınız Bay Holmes?'' ''Adamın evde bir yerlerde saklandığını önceden karar vermiştim zaten.'' Evi dolaşıp da koridorlardan birinin diğerinden 2 metre daha kısa olduğunu görünce nerede saklandığını anlamak zor olmadı. Bir yangın alarmına kayıtsız kalacak kadar sağlam sinirlere sahip olmayacağını düşündüm. Tabii onu içeri girip kendimiz de çıkarabilirdik ama kendi kendine ortaya çıkması daha eğlenceli olurdu. Kaldı ki sabahki alaycı davranışının intikamını da almak istiyordum Lestrade. Şey gerçekten de ödeşmiş olduk. Peki adamın evde saklandığını nasıl anladınız? Parmak izinden... Siz ikiniz bunun işin sonu anlamına geldiğini söylemiştiniz ve bu farklı bir açıdan da olsa doğruydu. Ben o parmak izinin dün orada olmadığını biliyordum. Bildiğiniz gibi ayrıntılara çok önem veririm ve dün holü dikkatle incelerken duvarda herhangi bir iz bulunmadığına emindim. Oraya gece konulmuş olmalıydı. Peki ama nasıl? Çok basit. Kağıt paketleri mühürlenirken Jonas Oldacre Macfarley’nin parmağıyla yumuşak bal bastırmasını sağladı. Bu o kadar çabuk ve doğal gerçekleşmiştir ki genç adamın bile hatırladığına şüpheliyim. Büyük ihtimalle o kadar doğal bir süreçti ki Oldecker'ın kendisi de bu izden ilk başta ne şekilde yararlanabileceğinin farkına varmadı. İninde saklanırken olayları düşünmek için bol bol vakti olunca bu parmak izini kullanarak McFarlane aleyhine nasıl kuvvetli bir delil yaratabileceğini anlamış olmalı. Bundan sonra mühürden balmumu bir kalıp çıkarıp iğneyle deldiği parmağından gelen biraz kanla ıslatmak ve gece yarısı duvara iz bırakmak zor değildi. Kendisi de yapmış olabilir, kahyanın yardımıyla da. Eğer saklanma yerine getirdiği belgeleri incelerseniz üstünde bu parmak izinin bulunduğu mührü göreceğinize bahse girerim. ''Harika'' dedi Lestrade. ''Harika, her şey o kadar açık ki. Peki ama bu hilenin gerçek amacı nedir Bay Holmes?'' Müfettişin biraz önceki kendinden emin tavırlarının birdenbire öğretmenine sorular soran küçük bir çocuk edasına dönüşmesini izlemek çok eğlenceliydi. Bunu da açıklamanın zor olduğunu sanmıyorum. Aşağıda bizi bekleyen beyefendi, intikam ateşiyle yanan kötü niyetli bir adam. Zamanında Macfarley’nin annesi tarafından reddedildiğini biliyor muydunuz? Bilmezsiniz tabi. Norwood'dan önce Blackgate'e gitmeniz gerektiğini söylemiştim. Bu yara o şeytani, hastalıklı beynini hayatı boyunca kemirmiş ve hep bir intikam fırsatını kollamış olmalı. Son birkaç yıldır işleri pek yolunda gitmemiş, zor duruma düşmüştü ve borçlularını atlatmak için Bay Cornelius adında birine ki bunun da aslında farklı isim altında yine kendisi olduğunu tahmin ediyorum, yüklü ödemeler yapmış. Bu ödemelerin izini sürmedim ama Oldecker'ın ara sıra farklı bir kişiliğe bürünerek gittiği bir bankaya yatırıldığına hiç şüphem yok. İsmini hepten değiştirip bu parayı çekerek ortadan kaybolmayı ve hayata başka bir yerde yeniden başlamayı planlıyor olmalıydı. Evet, bu oldukça mantıklı görünüyor. Ortadan kaybolarak hem alacaklıların takibinden kurtulacak, hem de oğlu tarafından öldürülmüş izlenimini verebilirse eski sevgilisinden de öcünü alabilecekti. Bu hainlik konusunda bir baş yapıttı ve adam bu planı büyük bir başarıyla yürüttü. Cinayet için açık bir neden oluşturabilecek vasiyetname, ziyaretinin genç adamın ailesi tarafından bilinmemesini istemesi, bastonu vermemesi, kan, kerestelikteki hayvan kalıntıları ve düğmeler, hepsi de son derece ustaca yapılmış bir planın parçalarıydı. Birkaç saat öncesine kadar kurtuluşun mümkün olmadığını düşündüğüm bir ağ kurmuştu. Ama onda sanatçıların o üstün sezgisi, nerede duracağını bilme yetisi yoktu. Zaten mükemmel olan bir planı daha da iyileştirmek, talihsiz kurbanının boynundaki ilmeği daha da sıkmak istiyordu. Ama gördüğünüz gibi sonuçta her şeyi berbat etti. Hadi aşağı inelim Lestrade, ona soracak birkaç sorun var. Şeytani yaratık kendi salonunda yanındaki polislerin arasında oturuyordu. Şaka yapmak istemiştim beyefendi, şakadan başka bir şey değildi diye sızlanıyordu durmadan. Emin olun bayım, sadece ortadan kaybolduğumda neler olacağını merak ettiğim için saklandım. Herhalde zavallı genç Bay McFarlane'e zarar vermek isteyeceğimi düşünmüyorsunuz, değil mi? Buna jüri karar verecek, dedi Lestrade. Sizi cinayete teşebbüsten olmasa da komplo kurma suçundan yargılayabiliriz. Bu durumda alacaklılarınızın Bay Cornelius'un hesabına el koyacaklarına emin olabilirsiniz, dedi Holmes. Küçük adam irkilerek şeytani gözlerini dostuma çevirdi. ''Size teşekkür etmemi gerektiren birçok şey yaptınız.'' dedi. ''Belki bir gün borçlarımı öderim.'' Holmes keyifle gülümsedi. ''Sanırım önümüzdeki birkaç yıl epey meşgul olacaksınız.'' dedi. ''Bu arada keresteliğe eski pantolonlarınızdan başka ne koydunuz acaba? Ölü bir köpek ya da bir tavşan gibi bir şey mi? Söylemeyecek misiniz? Bakın ne kadar da kaba bir davranış.'' ''Sanırım birkaç tavşan, kan ve yanan kalıntılar için yeterliydi.'' Bundan bir hikaye yazacak olursan Watson, tavşanlara teşekkür etmeyi unutma. Olur mu?